Saflığın huku ikinci saflık haline gelmedikçe suyu saflaştırıyorum. Çok fazla ise rengini, tadını veya kokusunu değiştiriyorum. Ancak safsızlık temas etmez biraz saf olmayan.